Ee, Hocam bir kardeşimiz Denizli'den sizlere selamlarını iletmişler. Aleykümselam. Ee, kertenkele öldürmenin caiz olmasını sormuş. Caiz mi değil mi diye. Yani kertenkelenin <gülüyor> yenmesi Arap toplumunda normal. Yani biz kertenkele yemeyiz. Ancak hadis-i şerifteki e, o kertenkelenin tabi e, canlı olarak yenmeyecek. Yenen e, tipleri, türleri varmış ben bizatihi görmedim ama resimlerinden falan bayağı bir kertenkele bunlar. E, yenmesi caiz. E, peki bunun öldürülmesi nasıl olacak? E, hayvana en az eziyet verecek tarzda e, öldürülmesi elbe. bütün şeyler de öyledir. Fahsinun katil buyuruyor mesela. Ahsinu el qital. Ya her şeyde ihsan gerekiyor. İhsan ne demek? Ee, acıma duygusu yahut her şeyi allah Teala'nın bildiği, gördüğü düşüncesiyle yapmak demek. Ee, mesela kıtle denmiş. Yani e, kesme fiilini yahut öldürme fiilini de ihsanla yapmanız gerekiyor. Ne demek? Eziyet vermeden. Mesela hayvancağızı keseceksek, kurban edeceksek diğer hayvanlar varsa bıçağı göstermiyoruz. E, hatta e, keseceğimiz hayvana da göstermiyoruz bakın. E, hayvandır efendim bıçağını bilsin falan değil. Hayır gösteremezsiniz. E, normal bir şekilde yatırmak ve e, en kolay, en çabuk e, tarzda o kesme fiilenin icra edilmesi gerekiyor. Bu en az eziyet verme şeklidir. E, o bahsedilen şey kertenkele vesaire o eğer yenecekse. Ee, diğer hayvanların kesim fiili nasıl e, en e, rahatsız etmeyici tarzda olacaksa onlara da aynı şekilde muamele edilmesi gerekiyor. Çünkü Müslümanın özelliği nedir? Merhamettir. İrhamu fil art. Yeryüzündekilere merhamet edin ki yerham kom men fissema deniyor. Göktekiler de size merhamet etsin. O halde Mesela bir karıncaya basmanız bile e, merhametsizliktir değil mi? E, o hadisi şeriflere bakıyorsunuz. Dolayısıyla kertenkelenin öldürülmesi. Hatta köpek öldürmekle ilgili bazı rivayetler görülür. E, bazıları der ki ya bu ne biçim din? Niye köpek öldürülsün? Halbuki Resulullah Aleyhisselam'ın beyan ettiği kuduz köpeklerin itlafı demektir. Yani bugün kanunlarda belediyenin görevleri arasındadır. Kuduz bir köpeğin itilafı gerekir. Niye? Çünkü bir insan ısırdığı zaman otomatikman hasta eder ve öldürür. O halde hadisi şerifleri bakın o ilk konuşmamızda cuma ile ilgili bölümde yahut ondan sonraki bölümde hadisleri yorumlarken bir şey yaptık. Ne yaptık? Resulullah Aleyhisselam bu hadisi niçin söylemiş Maksadı neymiş? E, merhamete muhalif bir beyan varsa, o ne demekmiş? Ona iyi anlamak lazım. Dolayısıyla günümüzde şu problem var: hadis kitapları tercüme edildi. Herkesin elinde hadis kitabı var. E, direkt tercüm olduğu için maksadı değer verilmemişse, tercüme de düzgün yapılmamışsa, e, maalesef böyle problemler oluyor. Yani köpeği öldürün diyor Peygamber Aleyhisselam. Ne biçim Peygamber diye? Hayvan severlerin böyle itirazları oluyor. Halbuki orada kastedilen itlaftır. Itlaf ne demek? Kuduz olan bir köpeğin diğer insanları ısırıp öldürme tehlikesini ortadan kaldırmak için yok edilmesidir. O da neyle olur? En az acı verecek tarzda yapılması gerekiyor. Allah muhafaza kafasına vurarak Vesaire, bu fok balıklarını yaptıkları gibi harşa öyle bir işlem yapılamaz e, hadisi şerifleri böyle anlamak lazım.